in yeah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 36. ayet-i kerimede Estağfirullah Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve abudullahi Allah'a ibadet ediniz. O'nun sözünü dinleyiniz. O'na kulluğunuzu yapınız. Çünkü O sizi yarattı. Bizi yarattı. Ve la tuşrikû bihi O'na ortak koşmayın. Yani ona O'nun için yapacağınız ibadetinizi ve diğer e, e, yaptıklarınızı Ona ortak bir başkası için yapmayın. Şey'a hiçbir şey. Hiçbir şeyimizi Allah'a ortak koşarak yapmayın. Bunun bir Allah'ın yanında değeri yoktur. Allah kendisi için sade ve sade kendisi için yapılana değer verir. Ve bilvalideyni anne babalarınıza da e, iyilikte bulunun. Ve bilvalideyne, evet ihsana, ihsan iyilik demek. Anne babanıza iyilikte bulunur. Ve bizil kurba, akrabalık sahibine, kurbiyet, yakınlık, e, kurban kelimesi de buradan geliyor. Ve bizil kurba, akraba ve yakınlık sahibi, size yakın olanlar, işte anne tarafından, baba tarafından, efendim e, hanımınızın akrabaları, Veyahut da beyinizin akrabaları da buraya giriyor. Bir de konu komşu şeklinde de daha sonra gelecek. Demek ki akraba olan, akrabalık sahibi, size yakınlık sahibi olan insanlara da iyi davranın. Vel yetame, yetimlere, anne baba sından birisi olmadığı zaman onların da şefkate, merhamete ihtiyacı var. Belki bir kap yemeye de ihtiyacı var. burada iyiliğin çeşitli yönleri var. Bunları e, biliyorsunuz. Bu açıdan bunlardan hangisiyle yapabiliyorsanız yetimlere de iyi davranın. Vel mesakini miskinlere yiyecek e, yemeği, günlük yiyecek yemeği olmayanlar olabilir. Bunlara da yemeklerinizi paylaşarak yediklerinizden onlara da yedirerek e, bu iyilikleri yapın buyuruyor. Yani mesela bir insan Allah'a kulluktan sonra şirk koşmamak şartıyla e, hangi ibadeti yapmamız gerekiyor diye bir soruya cevap niteliğinde bu ayet-i Ne diyor? Önce anne babana iyilik yap. Sonra akrabalarına iyilik yap. Anne baba dostlarına iyi davran. Sonra yetimlere, sonra miskinlere. Miskin kimdir? Günlük yiyip içeceği bulam bulamayan insanların sen bolca yiyip içerken onların gözüne bakması ve onların yanında sen onlara bir de üstünlük e, gösterircesine bir göz göz hakkı bir de böyle kibirlenmiş olursun. Bunlar doğru değildir. Onları da senin yiyip içtiklerine ortak kılmanı istiyor Cenabı. <gülüyor> <gülüyor> Vel cari zil kurba yakın komşularımız. Car komşu demek, zil kurba yakın komşularımız. Uzak komşularınıza ulaşmak belki zor olabilir efendim. Bu açıdan yakın komşularınıza Öncelikle bunu söylüyor. Sonra vel caril cünubi uzak komşularımız. <gülüyor> Ve sahibi bil cembi yine yanınızdaki olan e, çevrenizde bulunan arkadaşlarınıza da iyi davranın. Yiyip içtiklerinizden de onlara gerek göz hakkı olarak gerekse bu arkadaşlık gereği Onlara iyi davranın diyor. Cenab-ı Hak bize bu yolu ne yapıyor? Bir Müslümanın ibadet ve taatla kalmaması gerekiyor. Bu iyilikleri de göstermesi, yapması e, Cenab-ı Hakk'ın isteğidir. İyi insan nasıl olur sorusuna verili, Rabbimizin bu ayet-i de verdiği cevap budur. Sonra vebnissebil'i. Vebnissebil demek kendisinin malı var ama yolcu olduğu için yolda parası bitmiş olabilir. Yardıma ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla gerek para yönünden, gerekse yiyip içme, iç, e, yeme yediğine ortak etmek gibi para yardımı gibi buna benzer durumda yolda kalmışlar varsa onlara veyahut da bir kişi Allah yolunda fi sabilillah mücadele veriyor. Bütün işini ve gayretini de gayretini de İslami hizmetlere adamış. Emri bil maruf, nehyi anil münker vazifesini yerine getiriyor olabilir. Ve bu açıdan bu kişilerin e, İbn-i Sebil kabul edilir. Gerek zekat yardımlarınızı ve gerekse diğer yardımlarınızı bu kişilere yapmamız gerekiyor. Kimdir bunlar? Efendim burada valideyine dışarı zekat düşmez. Ama o diğer vazifeler, infak vazifeleridir. Dolayısıyla Diğer buradaki sayılan genellikle ihsan ve infakla ilgili görevler arasında bunlar sayılmıştır. Başka kim var? İyi davranmamız gereken insanlar kimler? ve Vema meleket eymanüküm. Ellerinizle e, çalışıp çabalayıp gayret ederek bir iş yeri kurmuşsunuz. Veyahut da herhangi bir şekilde efendim, köle zamanıyla ilgili tırnak içinde söylüyorum. E, köleleriniz, cariyeleriniz varsa... Ama biz bugün için aktüel olarak yorumlayacak olursak yani firmanız var, iş yeriniz var, büyük aile yapınız var. Orada hizmetçi olarak işçiler almışsınız. Onlara karşı da iyi davranın diyor. Onlara karşı da iyi iyi davranmanız gerekiyor. Efendim. İnna Allaha la yuhibbu men kana şu davranışları gösterenleri, bu davranışta bulunanları Allah sevmez. Kim onlar? Men kana muhtalen fakura kibirlenen ve övünen kimseleri Allah sevmez. Niye kibirleniyor? Çünkü varlığı var. Niye kibirleniyor? Çünkü güçlü. Sosyal ilişkileri, bilgisi, varlıkları, varlık e, zenginlikle de ve bu kibirlenmeye sebep olmuş, kibirlenmiş. Onlara niye ben yardım edecekmişim? Onlara efendim niye ben soframı ortak edecekmişim şeklinde Bir düşünce sahibi olan kişiyi Allah sevmez. Çünkü o malı veren Allah senden alır, fakir olanlara verir, seni ona muhtaç edebilir. Bu açıdan ne yapacaksın, ne kibirlenecek, ne de zenginliğini başkasından kaçıracak ve onlarla beraber yememe gibi bir davranış sergilemeyeceksin eğer iyi insan olduğunu düşünüyorsan. İyilik böyle bir şey gerektiriyor. İhsan sahibi insanlar bunu yapar. Bu insanlar tek kibirli olduğundan efendim bundan dolayı mı mallarını kaçırırlar? Diğerlerinde ortak olmazlar? Hayır. Bakın bundan sonraki ayet-i kerimeden başka hangi sebeplerden dolayı o mallarını başkalarıyla paylaşmazlarmış. Bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerime yani 37. ayet-i kerime bunun sebeplerini açıktan anlatıyor. <gülüyor> Dinliyoruz. Evet bismillah. Bu etkerimde ellediğine <gülüyor> yabhalune. Pahillik gösterenler. Yani cimrilik gösterenler. Veya morune <gülüyor> nase bil buhli. İnsanlara da ya ne fakirleri niye bölüşecekmişsin? Niye zekat verecekmişsin? Niye fitre verecekmişsin? Veyahut yemeğini onlarla onlar mı kazandı? Alın terini niye ona buna yediriyorsun? Şeklinde emrederler. Yani cimriliğe alıştırırlar. İnsanlara da cimriliğe alıştırırlar. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fadlından, kereminden vermiş olduğu nimetleri de saklarlar, diğer insanlar görürler de bir şey ister diye. Onlarla paylaşmaya yanaşmazlar. Gerek para yönünden, gerekse yiyip içilecek, giyilecek şeyler yönünden var olan bütün her şeyi değerli toplu bir yerde saklarlar, sonra da onunla insanlar üzerinde hükümranlık kurmak isterler. Yani bak gördün mü benim param çok paran kadar konuş. Efendim benim elbisem bak bu e, şu model bu model. Efendim sen benimle konuşabilmek için önce bu el, böyle bir elbise giymen lazım. Efendim sen kaç paralık adamsın. Evin var mı parkın var mı falan. Bu şekilde insanlara kibirli bir bakışın altında yatan e, sebeplerden bir kişi bir şeyde nedir diyor. Onların cimrilik yolunu çıtmış olması. Herkes cennete gider Ama cimri olan cennete gidemez. Onun için Yunus Emre öyle diyor. Asla diyor cimri olanı insan yerine koymadılar Cimri, herkes insan olabilir ama cimri cimrilik insanlık adına kabul edilemeyecek bir şeydir. Cimri insanı insan olarak kabul etmiyor. Demek ki bu ayet-i de yanıldığımız noktalar neler, ne diyen, niye, ne için, Biz böyle davranıyoruz. Bunun altındaki yatan sebeplerden birisi kibirli olmak, diğeri de kendini beğenmiş olmak demek istiyoruz. Diğeri de nedir? E, cimrilik hastalığı. Cimrilik hastalığı bir insanda bulaşmış ise bu kibirle birliktedir ve ondan sonra da diğer insanları küçük görmek, hor görmek, hakir görmek ve onları efendim bu şekilde düşündüklerinden de kişiliklerinden de Feragat ederler, saygın bir kişilik ve güzel bir kul Allah'ın sevgili kulu da olamaz. Şimdi 38. ayeti kerimedeyiz. Bu 38. ayet-i kerimede mallarımızı Allah yolunda vermenin usul ve adabını öğretiyor. Bir insan Allah için bir şeyi vermenin ne şekilde yap yapması lazım? Hangi şekilde Allah yolunda sarf ederiz? Bunun doğru olan şekli nedir ya da yanlış olan şekli nedir? Bunu göstereyim bu ayet Şimdi efendim dinliyoruz hocamızdan. Bismillah. كان Evet bu ayet kelimeye bakalım. Yani daha doğrusu önceki ayet kelime, eee 39. ayet kelimeye bak. 38 eve. 38 ve 39'u birlikte okudur. <gülüyor> Verledine yunfikune envalahum mallarını infak eden, veren kişiler. Ne için veriyor? Nasıl veriyor? Riya en nasi İnsanlar varken insanlara gösteriş için veriyor. İnsanlara kendini beğendirmek için veriyor. Ama bu kadar bir veriş de iman var mı? Acaba burada imani bir e, hayırdan bahsedebilir miyiz? Vela yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri. Hayır diyor. İman ile Allah'a bir şey veren bir durum yoktur. insanlara gösteriş için yapanlar, gösteriş için hayır verenler de başka velabil yevmel akhir. Ahiret gününe de inandığı için vermiyor. Allah'a inandığı için de vermiyor. Ama ne için veriyor? İnsanlara gösteriş yapmak için veriyor. Bu insanlar nasıl bir insandır? Bunların durumu nedir? Ve men yekuni şeytanu lehu karina. Bu kişiler şeytanın yakın olduğu kişilerdir. Şeytani amaçla vermiştir. Bu e, şeytanın kendisine yakın olduğu insanlardır. Kim bunlardan hissediyor. Fesea karina çok kötü bir arkadaşlık olur. Yani onun arkadaşı şeytandır. Onun için şeytan buna insanlara gösteriş için hayır verdetti. Bu arkadaşlık onun sonunu getirecek ve Allah'a iman Dan verilen bir hayır değil ve bundan mahrum etmekle bırakmaz. Sonu da cehenneme gidecek. Şimdi bundan sonraki ayet-i şimdi neden diyor insan böyle yapıyor? Keşke yapmasaydım. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَنُ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِينَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ Ne olurdu diyor. Niye böyle yapıyor? İnsanoğlu şeytanın, efendim hem mala gidiyor, hem şeytanı kazanıyor, hem şeytanla kazanmakla birlikte Efendim malı da boşuna gidiyor. Hani sigara gibi. sigara içiyorsun, parasını el alıyor. Sihatın elden gidiyor. Burada herhangi bir efendim bir güzellik de yok. Burada da yine öyle. Burada malı gidiyor. insanlar yiyor. Ama Allah için değil. Ahiret düşüncesiyle değil. Bir yatırım olarak da kötü bir yatırım. Keşke diyor Allah'a inanmış olur olsa, ahireti düşünmüş olsa böylelikle Allah'ın kendisine verdiği maldan İnfak etmiş olsaydı daha iyiydi. Neden bunu insan beceremiyor? Evet. وَكَانَ Allahu Bihim عَل۪يمًا Allah bunun bu iç yüzünü neden verdiğini, niye verdiğini, niye vermediğini çok iyi bilmektedir. Onu gözetici olarak bilmekte, onu yaratıcı olarak bilmekte, onun haline muttalidir. Ama insan bu. İnsanların Efendim 10 kap yemek hazırlar, 10 kişiyi davet eder. Ama Allah rızası için efendim tenhada şurada burada biri görüp 1 bir lira istese onu veremez. Çünkü orada insanlar yok. İnsanları gözümüze büyüttüğümüz için ahiret duygusu azalıyor. Allah sevgisi azalıyor. Muhasebe korkusu bizi Allah'a götürecek bir korku ama bu bizde yok olunca o zaman mallarımızı da insanlara gösteriş için harcamayı doğru zannediyoruz. Evet bundan sonraki ayet-i kerime diyor Allah'ın adına yapılan iyiliklerin bir zerresi dahi kaybolmayacaktır. Yani Allah'a güvenmiyor musunuz? Bundan sonraki ayet-i kerime de şimdi bakın Allah'a güvenseydiniz diyor Allah'ın yanındaki iyilikleriniz kat be kat mükafatlanacak ve kendi tarafından size çok büyük ecirler, mükafatlar verilecekti ama siz ona güvenmiyorsunuz. Demek ki bu manaya geliyor diye Cenab-ı Hak bize ne yapıyor bu olayı Ee, onun e, efendim çok zoruna gittiğini. insanlar için, gösteriş için çokça insanlara hayır yapıyoruz, hasenet yapıyoruz goya ama Allah için, ahiret için ise en az verebileceğimiz şeylerin olduğunu efendim anlatıyor. Allah için gerçek manada samimi infak etmeyi, hayır vermeyi bizi Cenabı Hak davet ediyor ve Cenabı Hak inşallah hepimize Bu şuuru, bu bilinci nasip eder, imanı nasip eder sevgili kardeşlerim. Efendim bu ayet kelime yani 40. ayet-i onu bir dinleyelim inşallah. <gülüyor> İnnallâhe İnnallâhe La yazlimu miskâle zerre Zerre miskâli e, Gözde görülmeyecek kadar bir madde dahi O kadar da olsa vereceğiniz diyor. Muhakkak orada siz Zulme uğramazsınız. Yeterince e, Karşılığını göreceksiniz. Ne unutulacak Ne de efendim, Karşılıksız kalacaktır. Ve intekü Haseneten Bir iyilik yapmış olacak olursanız yu daifha muzafe yani kat kat karşılığını bulursunuz. Ve yu'tî min kendi ilahi tarafından Allah'ın ledünlü tarafından kendi mükafatıyla Allah tarafından ecran azîma ecri azim olarak e, karşılığını bulacak ve göreceksiniz. Demek ki evet görülecek. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir diye bu ayet kerimedir. Bunu niye burada söyledi? Yani yokardan beri bu eee yanlış işin nedeninin Allah'a güvensizlik olduğunu anlatıyor. Yani siz Allah'a güvenseydiniz bunları yapmazdınız. Bir güvensizlik arz ediyoruz. Allah yerine Allah'ın mülkünden biz harcıyoruz ama onu harcarken insanları adına harcıyoruz. Aslında ne kadar büyük bir güvensizlik. Evet. Oysa Allah'a güvenseydiniz zerre kadar bir şey çok fazlaca mükafat olacaktı. Karşılığı olacaktı. Evet, bundan sonraki ayet-i kerime bakıyoruz. Evet, fe keyfe, nasıl olacak? İza cina min kulli ümmetin, her topluluktan getirdiğimizde bir şehidin, bir şahit, Seni de getirdiğimizde bu topluluk üzerine bu şahitlerin de üzerine ilave eden, senin de şahitliğin onların yanında olduğunda onlar acaba bize ne diyecekler? Yani diyecekler ki kimisi efendim Allah'ım hayır ben senin için yapmıştım. Ama orada bütün insanlar şahit efendim bunların hepsi insanları memnun etmek için yapılan hayırlardı. Efendim yalan söyle de İnanalım diye bir laf var. Yani yalanı söyle de inanılacak bir yalan olsun. Yani böyle bir durum da yok. Yani buna Allah şahit. Melekler şahit. Efendim bütün insanlar şahit ki insanları memnun etmek için bunlar yapılmıştı. Yani Cenab-ı Hak böyle ziyakerane yapılan iyiliklere değer vermediğini aksine de Allah'ın çok zoruna giden ve günah olarak büyük günah olarak kabul ettiği bir iş olduğunu söylüyor. Allah rızasının ve üminlerin arasında birinci hedef olarak iyi adama olmak istiyorsan, iyi insan olmak istiyorsan ihsan sahibi olacak ama yaptığın iyilikleri de başa kakış yapmayacaksın ve ayrıca da Allah için yapacaksın. Bunu burada anlamış bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Efendim bundan sonra bir ayet daha var. Bu ayetten sonra konu değiştiğimiz için bugünkü tefsir hepsimizi bitiriyoruz. Bundan sonra yeni bir başlangıç, yani namazla ilgili bir başlangıç olan ayet-i kerime geliyor. Onu da bir dahaki sonraki dersimizde devam ederiz inşallah. Şimdi 42. ayet-i kerimeyi okuyoruz. İnşallah burada kalıyoruz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Yevme izin yeveddül lezine keferu ve asanur <gülüyor> resulenev tüsevvvâbihimul Evet. Yevmeizin, bismillah. Yevmeizin o günde yeveddüllezine keferu kafir olanlar. Dünyada ne ahiret var, ne Allah var, hiçbir şey yok. Bunlar hepsi hocaların uydurmasıdır, şudur budur filan diye küfretmişti ya. İşte bunlar o gün bu gerçeklerle karşılaşınca, yüzleşince ve asavur rasule kimileri de Allah'ın Resulünün vahyine, kitabına efendim isyan etmişlerdi. O gün o gün geldiğinde işte bunların durumu ve görünce, anlayınca eyvah yanlış yaptık deyince şöyle bir istekte bulunacaklar. Yani istek bu istekte gayrı kabil bir istek. Olmayacak bir istek ama kendi durumlarını, pişmanlıklarını anlatan bir e, durum. Ne diyor orada? Lev tüsevvâ bihimül erde keşke yer, efendim Yarılsa da içine girsek, yer yerle bir olsak. Yani yerle bir olmak demek, yani artık ortalıktan yok olmak isteyecekler. Bu yanlışı nasıl yaptık? Niye yaptık? Bu kadar aklımızı ermedi mi? Bu gerçekler varken biz nasıl oldu da Allah'a küfrettik? Nasıl oldu da bu peygamberler bunca kitaplarda doğruyi, iyiliği anlatırken biz şeytani yola gittik diye pişman olacaktık. وَلَا يَكْتُمُونَ Allah'a حَد۪يسًا Gerçeğin hiçbirini de olayları, sözleri, doğrulukları, iyilikleri de kendi yaptıklarını da asla hiçbir şey o gün Allah'tan saklayamayacaklar. O kıyamet günü geldiğinde Allah'a inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isteyecekler ve Allah'tan o gün hiçbir şey gizleyemezler diyor ayeti kerimede. Cenab-ı Hak bu ayet-i gösterdiği iyilik, ihsan, riyasız, iman ve ameli salih yapmayı bizlere nasip elesin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle bizlerin gerçek manada iman sahibi olmayı ve bu yolda devam etmeyi sevgili kardeşim bizlere nasip elesin, Rabbim sevdirsin. Mümin kardeşlerimizi sevmeyi, vatanımızı, dinimizi, milletimizi sevip İslam'ın şerefiyle şereflendiğimiz gibi Mümin olarak, Müslüman olarak ölene kadar bu şekilde devam etmeyi Rabbimiz bize Efendim nasip eylesin, dua edelim. Kötü arkadaş, kötü arkadaşlıklar sonunda pişman olacağımız dostluklardan bizleri uzaklaştırsın. Hatalarımızı affeylesin, günahlarımızı affeylesin Rabbimiz. Ta'ala ve tekaddes Hazretleri'nin sevgili kardeşim Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.